Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Günaydın. Madra ve Tombil çıktılar. Biz girdik içeri nefes nefese. <gülüyor> canlı yayın. Efendim, e, bugünkü programımızın destekçisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ediyoruz destekleri için. E, Sağ olsunlar. E, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım, hatırlatalım. kanuslu güreş gmail adresimiz var kanuslu güreş e, twitter adresimiz var aktif olarak kullanıyoruz aynı zamanda işte program esnasında paylaşamadığımız görselleri e, paylaşıyoruz. Sonrasında ee, kayıtlarımızı koyuyoruz. Evet. Geçmiş kayıtlarımıza podcastlere Açık Radyo sayfasından ulaşabilirsiniz. Bir de Instagram adresimiz var. Onu da hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi evet. efendim, e, bu yeni yayın dönemine bedenle başlamıştık. Yeni başlığımız oydu. Zaten e, haftalardır beden, vücut, gövde sözcükleri üzerinden gidiyoruz. Ee, artık e, Kerem'ciğimle bedeni parçalamaya başladık. Parçalayacağız. Neyle parçalayacağız? Ellerimizle parçalayacağız <gülüyor> Kerem. Evet, ellerimizle pa ki ellerimizle de dedim yalnız. Evet, e, <gülüyor> Çünkü evet. uyarılar geliyor bana. Kapalı e, açık e, <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Yanlış kullanıyorsunuz efendim diyerekten, hak <gülüyor> haklı olarak. Ee, sürçü lisan eylediysek affala ama parçalamaya elle başlıyoruz. Kelimemiz el. El. Ee, bakalım neler var elle ilgili Efendim önce e, Tabi el e, Kendi içinde de e, Avuç parmak aya, tırnak gibi parçalarıyla Hı -hı. E, Başka başka sözcükleri de e, Doğuruyor e, Bütününe baktığımız zaman El diyoruz ama işte e, Tırnaklarımız işte <gülüyor> Ayağımız evet. işte o Bütünlükle el e, parçaları da var kendi... Onlar da aslında önemli Onlara da fırsat buldukça değineceğiz. Kelimeler şöyle oldu. Tabii el o kadar zengin ki gene programlarca sürecek görünen o ki. Hı hı. E, elle yapılan bir takım eylemler var. Sadece elle yapılan. E, onların üzerinde durduk biraz. E, i̇şte alkışlamak, tokalaşmak, Tokat el sallamak. Atmak. Evet, şamar. olmak Yumruk. Sıkmak. Böyle avuçlamak. Kaşımak, tırtıklamak. El, el açmak var değil mi? Ellemek. Elleşmek. Elden, evet, evet. <gülüyor> okşamak. <gülüyor> ee, aslında sözcükler e, sonsuz e, kimi yaratmak, kimi tamir etmek, kimi sevmek, kimi vurmak hatta öldürmek için yapılan şeyler. E, ...aklın bir uzantısı olduğuna dair bir tanım vardı. E, aklıma o geldi şimdi. Evet, güzelmiş. E, bir yandan da bütün bunlarla birlikte alet ve araç sözcüklerine varabiliriz. Tabii, bir aletle birlikte kullandığımız bir organ bazen değil mi? Ve bazen kendisi bir alet olan Evet, tabii. bir organ. Öyle deyince aklıma işte ritim çalmaktı, yazmaktı, işte kesmek, bıçakla doğramak. ...resim yapmak, kalem kullanmak... Etmek, ...fırça tabii. kullanmak... ...bütün virtüözite gerektiren aslında aletler... ...hepsi sanat ve zanaat... E, ...özellikle... E, ...akla mi? getiriyor... ...her şey aslında hani sanat ve zanaati... ...üste koymamak lazım... ...çünkü işçinin de e, yaptığı her şey hemen hemen... ...eliyle... ...yani e, böyle geniş anlamlı bir sözcük olunca... ...kategorizasyonunda bir sorun oluyor aslında... ...bir yandan da baktığın zaman... ...senin dediğin gibi işte... ...virtüözlük gerektiren işlerde... ...ne bileyim, benim de aklıma cerrahi geldi işte... ...evet... Mikro cerrahi özellikle değil mi elle evet. yapılan özellikle elle işte piyano çalmak gibi işte ne bileyim rit ritim çalmak yine hepsi sen hep ritime evet, bağlıyorsun, evet, evet seviyorum ritim çalmayı <gülüyor> <gülüyor> ee, sen ya e, bak şimdi ritim de çaldım demek Kerem çaldım vallahi gerçekten mi Aa, Bir de ona da bulaştım hep dinleyen dinleyicilerimiz varsa e, kendilerine sevgilerimizi yolluyoruz Fakat Kerem'in yapmadığı iş yok bir bunun listesini bir yayınlayalım bir ara Twitter'da ne dersin olur bakalım olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, tabii ki yazı yazmak gene. Evet. Böyle yazmak falan deyince ben bir solak olarak hemen hmm. şu sağla ve solla elin kullanılması işine bir devreye girebiliriz aslında. Gir bakalım. <gülüyor> Efendim, e, şimdi şöyle girin Bir kere bu solak e, hikayesi... E, kah dışlanılan e, kah övülen yüceltilen bir şey olarak iki uçta gidiyor gördüğüm hı hı kadarıyla hı hı. işte solaklar sağ beyinlerini kullanıyorlar e, sanatla e, duyguyla Bağışın incelikle ya. ilgili işler gibi bir övülme varken bir yandan da biraz daha klasik ya da muhafazakar bakışta hani sağ elin daha uğurlu el kabul edilişi solun şeytana ait bir el kabul edilişi falan gibi yaklaşımlar var hatta pek çok çocuk ben neyse ki onu hiç Yaşamadım. Ama e, aslında e, beyin çalışışı açısından solak olduğu halde çocukken zorla ailesi ya da öğretmeni Hı -hı. tarafından sağla yazmaya çizmeye Hı -hı. itiliyor. ...ben de biraz değişik bir durum... ...ben kendimi anlatacağım... Ben evet, girdik... <gülüyor> ...ben sağ da kullanabiliyorum... ...aslında çok ilginç... ...büyük şeyleri sağla yapıyorum... Hı, ha, ...büyük tahtı. şeylerden kastım. ...mesela tahtaya sağla yazıyorum... ...deftere solla yazıyorum... Hı. ...böyle büyük zarfların üstüne sağla yazıyorum... ...küçük ve incelik isteyen şeyleri... ...ya da resim yaparken... Hı. ...dağları sağla yapıyorum... ...insanları solla yapıyorum gibi... <gülüyor> e ...sen iki özelliklisin... Yani sağ, ...sağlak mı denir acaba? Öyle denmiyor sanırım... ...solak deniyor ama... Evet. E sağ elini kullanan ne denir peki? O sağ elini kullanan denir. <gülüyor> <gülüyor> peki. Evet. Orhan Veli'nin şiiri var aslında onu da okumuş olalım. Ha, arada. Tam Sol yeri elim geldi. Sarhoş oldum da seni hatırladım yine diyor. Sol elim, acemi elim, zavallı elim. Evet efendim bu şiir aslında e, sol düşünceye gönderme yapan bir şiir bir yandan. Her ne kadar solaklıkla bağlantılı okuduysak da e, özellikle bizim toplumumuzda e, solun durumunu da iyi anlatır bir vaziyette. <gülüyor> sol deyince el işaretleri var tabi hareketleri var bazı el işaretleri değil mi? Siyasal çağrışımlı evet. işte zafer işareti gibi. İşte bir dönem... Turgut Özal'ın sık sık kullandığı böyle iki elini birleştirerek Evet. E Anap işareti vardı meşhur. Hatta ben Levent Kırca'yı hatırlıyorum. Böyle bir dönem e, bir, pek çok parti kendine dair bir işaret bulma çabasındayken e, onun e, bir programında böyle iyice komedisini çıkarmışlardı bunun işte. Hmm. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Başkası işte e, onu meğer küfürmüş falan. E, bir de tabii biz geçen programlardan birinde e, söylemiştik bu el işaretleri. Siyasal anlamı dışında tabii işte Zafer, Mükemmel ...berbat, işte heavy metal... ...bozkurt falan gibi pek çok başka... E, ...anlam da içeriyor... E, ...memleketten memlekete değiştiği... Tabii, tabii. ...hikayesi üzerinde durmuştuk. Bu ara sık sık faydalandık... ...Sel yayınlarından çıkan... ...Göldem adlı eserde... E, ...bir anekdot var... ...onu okumak istedim... Aslına bakılırsa diyor... ...elin dil bilgisi coğrafyadan coğrafyaya... ...irili ufaklı değişimler gösteren... ...karmaşık bir yapıya dayanır... Tek tek parmakların kullanışları, kullanılışları açık ya da kapalı, ayrık ya da bitişik, apayrı anlam depoları kurar. Yumruğun bir başına ayanın, sarkıtılmış elin, başa dayanmış elin semantiği kültürden kültüre değişir diyor. Afrika'da sol elin, sağ elin içinde kapalı tutulması, boyun eğişi, katlanışı... Sol el, sağ elin içinde. Evet, sol el, hmm. elin, sağ elin içinde kapalı tutulması, boyun eğişi, katlanışı ifade ederken eski Roma'da elin ceket ya da gömlek kolu içinde tutulması saygı gösterisini simgelemiştir. el Dilini öğrenmek el tutan bir iştir diye de bitirmiş hmm. sevgili Enis Batur. Doğru çok kullanıyoruz. Tavsiye Artık... edelim bunu bu kitap çok, çok muazzam güzel. bir kitap. Gerçekten. Sel yayınlarından Enis Batur gövdem. Kullanırız kapağı e, Twitter'da. <gülüyor> Ee, bir de artık yeni dönem e, işaretlerin e, internete, sosyal medyaya geçtiği bir dönem. Emojileri var bütün bu e, hmm. işaretlerinin. Değil mi? Evet, <gülüyor> onların da hepsi yaralıyor. alıyor. alan da çok zenginleşti epey. <gülüyor> çok. Ben çok hakim değilim ama e, görüyorum bana gelen mesajlar üzerinden. Ben bazen hatta o kültürden kültüre değişme hikayesiyle ilgili de farklı. Tabii ki Türklere dair şeyler pek yok orada bazı işaretler. Ee, daha işte Amerikan ya da Batı toplumu işaretleri ama e, şimdi efendim ben eldeyince e, sen her ne kadar yaptığın çeşitli değişik mesleklerle ben de sürekli Game <gülüyor> of Thrones'tan bahsetmemle <gülüyor> bir kalıkarımız yapılabilir yani kralın eli vardı Game of Thrones'da hmm. hemen sağ kolu da denir. Ee, yakınında olan ona akıl veren ikinci kişi gibi neredeyse e, zekası kullanılan kişi ki Tyrion Lannister hmm. oldu şey boyunca çoğu Sol zaman. Son sezonu izledin galiba. İzledim. Sen izlemedin mi? Hala izleyemedim <gülüyor> Şey söylemiyorum o zaman sana. İyi duymadın mı bir şey? Ne olup ne ile ilgili. Yok. Tamam. Neydi ona da bir şey deniyor. Spoiler mı deniyor? Evet yani? spoiler Yok. deniyor. Spoiler verme canım. <gülüyor> ee, hala ee, parçaya geldik mi acaba? Yavaş Aslında yavaş. Aslında evet. Bir şarkı arası verelim. E, Beatles'dan e, I want to hold your hand. Oh yeah, I'll tell you I think Güneş 94 94.9 Açık Radyo'dayız o Güzel hareketli bir şarkıyla Devam ettik şarkılar deyince aklıma geldi Aslında ee, çalışırken Bir el şarkısı Külliyat yapılabilir aslında ee, ikimiz de onar şarkı Bulduk neredeyse <gülüyor> bir bakışta Kerem'de Bazen de. bazı programlarda çok zorlanmıştık Evet ee, el konusunda hayli zenginmiş. Buna dair belki bir külliyat oluşturulabilir diye düşünüyorum. E, önce kitabımızı yazalım da inşallah diye <gülüyor> bu da bizim... arada çaktırmadan diyorsun. <gülüyor> evet çaktırmadan çaktırarak. Efendim el için bir alet ve araç olduğundan bahsetmiştik. Böylece emek sözcüğü de hemen akla geliyor. Ona bağlı olarak el işçiliği, elemeği, elişi daha handmade. Evet handmade olması bir şeyin onu daha değerli yapıyor, daha pahalı yapıyor artık. Ben ee, bir kez şeyde çalışırken e, dükkanında diyeyim ben artık. Yani, Bence cerrahken <gülüyor> falan diyeceksin <gülüyor> diye korktum. <gülüyor> Esnafım aynı zamanda işte biliyorsun. E, i̇şte herhalde Avrupalı birisi. İşte ben handmade demiştim yaptığımız bir şeye. <gülüyor> Türkiye'de de her şey handmade gibi hiç <gülüyor> Öyle mi demişti? <gülüyor> Satmak <gülüyor> için mutlaka böyle bir handmade kullanılıyor. Evet. O da artık size de her şey handmade gibi bir şey söylemişti. Evet, doğru. Kimisinde öyle biraz yalan yanlış gibi de kullanıyorlar ya da çok basit şeyi yiyecek içinde, takı içinde, her türlü e, işleme nakış. E, bir yandan şey var tabii ki e, el çizimleri. E, ...hatta biz okurken de, e, resim dersinde ya yani iki türlü. Bir el çizdirirlerdi hep bize. Hmm, Hatırlıyor doğru. musun? Hı -hı. Bayağı da zor bir şeydir. Evet, evet. Böyle bir çocuğu e, resimden nasıl soğutabilirsiniz gibi. <gülüyor> yani o daha ileri bir aşama hani el çizilmesini demiyorum ama gerçekten çok Sen güç. ne zaman işte eğitim sistemine karşı duracak bir cümle kuracaksın diye beklerken. E, kurdum vallahi. <gülüyor> Ki ben de fena çizmeyen arkadaşlarımın evet. el resimlerini de çizen bir kişi olarak bugün de ben sürekli bir kendimi övmek gibi oldu ama yani Sağ olsun. ama karşıyım yani. Hani o, o kadar zorundan Evet bir de tabii eserler var. E e eşer vardır. Eserler deyince birden o canım, ...çizer hani eşer ha böyle... Evet. ...elleri vardır onun... ...bir sürü çizimi vardır da merdivenler... ...perspektifin değiştiği hmm. bir el çiziyor... ...aslında öbürünü... ...çizilen de altındadır falan... ...ay onu da kullanalım. Kullanalım... ...el ile dünyaları yaratanlar var işte bu ressamlar... ...gerçekten karikatüristler. ...onların da... E, ...altını çizelim. Doğru dünyaları yaratıyorlar... Yani ...haklısın. Bir karikatür... ...çizgi roman sever olarak... ...hayranlıkla takip ederim... ...o sabrı, o biraz önce emek dedin... ...orada çok ciddi bir emek var... Ee, ...özellikle... ...seri halinde üretilen... ...çizgi romanlarda... ...kare kare... ...inanılmaz bir emek var hakikaten... ...değil mi? ...günlerce, aylarca süren, yıllarca süren belki... ...sayfalarca bir kitap, evet. her şeyi... ...yani bütün hareketleri... Evet. ...işte doldurması onu... ...çinilemesi... Evet, mesela, evet. Ben bu özellikle beceri noktasından yola çıkarken sözlüklerden birini şimdi kullanayım dedim. Bu Ömer Faruk Hatipoğlu'nun Edebiyat ve Eleştiri Kitaplığı'ndan basılan şiir sözlüğü vardı ya. Hmm. Onda ellerle ilgili bir şiir tanım yapmış Hatipoğlu. Akıldan uzanan kanat, uçmadı, uçtu yoğurduğu demir. ...demiş... Hmm. Ee, ...burada tabii daha çok işin bilimsel yanına... E, ...gitmiş ama... ...yani elin yarattığı... E, ...şey... O, ...olağanüstü güzel çizgi romanlar da olabilir... Ee, Aklın kanadı olarak ifade etmesi çok hoşuma gitti. Evet çok hoşuma gitti. Kendi uçmuyor ama işte o demiri işleyerek yaptığı uçak havada uçuyor ya da neyse artık roket. Böylece beceri, icat, keşif, alet, araç sözcüklerini bir arada bir anabiliriz sözlüğümüzde. Burası. Meşhur eller var bir de değil mi? Son dönemde Rabia var. Ha evet Fatıma'nın evet, Fatıma eli. Fatıma'nın eli var. Onun hikayesi... Tam Vardı Onun ilerleyen programlarda açıklayacağım. Merakla yani. beklesinler dinliyorsun. Evet, evet, kolay değil tabii yani. <gülüyor> Dinleyicilerimiz. Evet. evet, sonra elle ilgili e, bahsettik. Hani kendi içindeki parçalara verilen e, isimleri. Bir yandan bir parmak izi geldi benim aklıma. Hmm. Polisi olarak da çok kullanılan. Doğru. Diyorsun. Herkesin hmm. özgün, dünyada ne kadar insan varsa o kadar farklı parmak izi olması. Evet. Fakat e, çok zenginlerdi. Yani. El, el. El bakarak falı da okuyorlar insanlar değil mi? Evet el falı var. Ben hatta hemen oradan da Ambros Beers'in tanımını okuyayım. Böyle Oku arda sözlük dökümü gibi olmasın. Efendim vazgeçemediğimiz kaynağımız şeytanın sözlüğü Metis'ten basılmış. Beers el falını şöyle tanımlamış. Sahtekarlıkla para kazanmanın 947. yolu <gülüyor> Bu yöntem elin kapanmasıyla oluşan kırışıklara karakter atfetmekten ibarettir. Aslında olayın tanımı sahtekarlık tamamı sahtekarlık değildir. Zira sunulan her elde açık seçik enayi yazar. <gülüyor> <gülüyor> sahtekarlık bunu yüksek sesle okumamaktır. <gülüyor> Çok iyi. Keyifliymüş. Evet. Dilsizlerin Değil mi? Hani dilsizlerin dili İşaret aynı dili, zamanda. İşaret dili. Evet, tabii. El. Bir İlçin, de Braille alfabesi var. Körlerin el, elleriyle görüyorlar. Evet. Braille alfabesiyle. İşaret dili. O da doğru. Aslında başka bir duyusu e, ile ilgili sorun yaşayan iki gruba el yardım ediyor. Evet. evet. El yordamıyla. El yordamıyla. Bizde el var. Hayvanda ne var? Pençe var. Pençe, pati var. Pati var başka da bir ad yok herhalde ben biraz düşündüm çünkü öbür türlü onlar ayak oluyor yani kuşun kesinlikle yok hatta Hı -hı. hayvanda onlara el de denmiyor tabi işte kullanamadığı için insan olma özelliği gibi tabi bir şey yok pençe var pati var başka da bir şey yok galiba yok yok işte ö, ö. toynak ama el değil işte <gülüyor> Feriyele sevgilerimizi yolluyoruz evet. <gülüyor> <gülüyor> o atladı. dur dedi Evet efendim, şimdi e, şey var başka, el için e, sadece kullanılan bir takım, mesela yüzük. Hmm. E, mesela muşta. Hmm. Evet. Nereden geldi aklına muşta? Muşta hep <gülüyor> kullanırım ben Kerem. Sıkıştın, ne diyorsun? Yani, evet, şiddetten uzak duruyor, şiddetsiz iletişim. Programındaki eldiven arkadaşlar. Var. Var. Eldiven var. Geldi. Evet, eldiven çok çeşitli aslında. Bir üşümemek için giyilen eldiven var. Sonra bu zerafet için takılan hmm. ipek bilekler işte. Var dirsekleri. mı hala? Vardır. Ev var tabii canım, var. Böyle evet. dirseklere kadar falan kadınlarımız kullanıyorlar mı? E ya yani şöyle ama hani özel gecelerde, zamanlarda sırf şıklık için artık günlük hayatın hmm. bir parçası değil de daha çok. Bir dönemi için. vardır onu mutlaka. Ona da bir bakalım. Dönem eski dönem aslında belli yüzyıllarda e, bayağı günlük hayatın bir parçası gibi sonra balolar malolar derken şimdi Hı -hı. gene yani, süslenme aracı gibi De, bisiklet eldiveni evet, var. Evet evet onu diyecektim motor sikletçilerin bisikletçilerin Hı -hı. değil mi böyle? Eli yani. korumak için işçilerin bahçıvanların o Hı -hı. gene... ...korumak için kullandıkları eldivenler var. Bulaşık yıkarken. Ha evet bulaşık eldiveni var. Bir de bu... Ameliyat bu, eldiveni çağırsa, var. Tavir dandik poşetlerle hani böyle rastlıyoruz ya... ...pastanelerde falan. Ha evet evet. Dokunmuyor <gülüyor> şeye. ya dokunuyor Goya. ama. Artık fırından gelene kadar ne oldu bilmiyoruz. Sadece o değil de bütün gün sanki o eldiveni kullanıyormuş gibi geliyor yani. Yani çıkartmıyor da yani hep onu kullanıyor. Her türlü işi yapıyorlar. Evet, Neyse. bayağı terleten de bir şey. Bu konuya da bir el atalım. Atalım mı? Evet, devam ediyoruz. Ee, şey İskambil oyunları akla geliyor el deyince. Hmm. El sende. El sende. El Elimde şu var, evet. El açacaksın. Sever misin Elimde. İskambil oyunları? Ya ben masa başı oyunundan çok sıkılıyorum Kerem. E, Fenalık. Evet, biraz daha gençken bir merak saldığım pek çoğunu öğrendiğim bir dönem oldu ama ben on dakika sonra kalkmak istiyorum masadan. <gülüyor> Okey gürültüsü diye bir şey var. Çat çat çat. Bazıları da çok meraklı. Tavla ben ben kim severim? Sen? Ha, King, seversin. Yani, yani kağıt oyunlarını severim Bazıları. Elim iyi olunca. Ben de severim. <gülüyor> Efendim başka ne var? Sonra bazı ifadeler var. Tabii deyimler, atasözleri, günlük hayattaki bir takım kalıplaşmış sözleri hep kullanacağız ama... ...ben şu elinin hamuru işine çok sinir oluyorum. Hmm. O yüzden bu çağrışım meselesinde onu bir açmak istedim. Aç bakalım. Kadını aşağılayan, pek çok ifade eden biri elinin hamuruyla erkek işine karışmasın. Erkek işi ya? Evet. Evet. TDK'da açtırmış kadın için beceremeyeceği işleri yapmaya kalkışmak demişti TDK'da. Ne diyeyim canım katılmıyorum tabii ki. Tabi evet. <gülüyor> e yani. e Rica <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> evet. Büyük saçmalık. <gülüyor> Sonra elin e, Farsçadaki karşılığı dest. E, bizim e, dilimizdeki pek çok kelime de bu destle e, türetilmiş. Hmm. Gene Farsçadan gelen e, destek. E, testere aslında desterreymiş. Hmm. Yani, e, Bak elle bilmiyordum Elle tutulup bunu. kesilen şey evet deste bir ele alınan hmm. ele sığan şey. Hatta o seni sözlüğünde daha ayrıntılı ele alacağız ama destten bağımsız. Testi e, de öyle mi acaba testi? Testi de de de değil, değil gibi değil hatırlıyorum çünkü bakmıştım buraya yazmadım e, ama desti izdivaç var efendim. Evet doğru evet. sık kullanırız değil mi? <gülüyor> İzvaç için eline e, rica ediyor. O, evet. e, o da ona verirse evleniyorlar efendim. E, böyle artık sözlüklere yavaş yavaş geçtik mi program e, bitmeye yaklaşırken? TDK bakalım o zaman e, en azından bir kısmına. Etimoloji değil mi? Etimolojiye bakalım etimoloji doğru etimoloji diyorsun. Değil değil efendim e, İsmet Zeki Eyüboğlu'nun Türk dilinin etimolojik sözlüğü sağ yayınlarından e, basılmış... Şimdi el e, eski Türkçeden geliyor. Eli, ili sözcükleri kökeni. Şimdi Türk dilinde bu e'nin i'ye, i'nin e'ye dönüşmesi hali çok sık rastlanan bir şey. E, o yüzden bu ili de el olmuş. Hmm. E, bu son ek düşmüş o sondaki... ...i ve yumuşak y eki... ...oradan e, türetilmiş... E, ...bu tür e ve i değişiminde... ...mesela elçi, ilçi, elti, ilti... ...gibi sözcükler de bu e, i değişimine... Hı -hı. ...örnek, elle alakalı olmamakla... ...birlikte, türetilen... ...sözcükleri Eyüp vermiş... ...örnek olarak... E, ...mesela elcek var... ...ya da elecek, nedir biliyor musun? Elcek hiç fikrim yok... Eldivenmiş efendim... Ha. evet ...ya da elecek... ...elcik, orak... Ki, evet. evet elinde alıp kullandığın. Elçim bir tutam. Ha bak bu güzel. Evet değil mi? E, eldek yedek. Eldek. E, elde, elde var bir denir alıp elde, hmm. bir kenara koyuyorsun. Eldem işe yatkın e, becerikli kişiye deniyor ya da ele hmm. deniyor. Hatta Sedat Hakkı Eldem vardır mimar. Ben de böylece öğrenmiş oldum soyadı. Daha hmm. çok e, ismiyle müsemmaymış efendim. Evet, becerikli bir mimar olarak. Ee, elemen, elek demekmiş. Elemen. Elemen, evet. Hmm. Onunla el Zaten elek sözcüğü de elden geliyor. Ee, açıklayacağız demiştik. Elli, e, rakam olan elli. Gene estir, eski Türkçeden geliyor. Ellik, ilik, eski hali. Aslında bir elle tutulabilen, bir ele sığan... ...ya da elle yakalanabilen şey anlamında... ...anlam genişlemesiyle elli sayısı... Ha, çok ...çıkıyor. Iyi. Evet değil mi? E, elle, elli... ...aslında şey beş parmağın varlığıyla... ...alakalı aslında... E, ...pek çok dilde de bu beş ve elli sayıları... ...birbirleriyle çok yakınlar... ...işte Farsça'da e, pencah penc Arapçada hams hamsin Almancada F Fün, Füngszing Latince'de yanlış telaffuz etmeyeyim Quinge Quinderum gibi hmm. El, beş, elli, birbirine yakın efendim. Bir de elma var. Ha. Elmayı da söyle elma programımıza da bitirelim. Elma da almaktan. <gülüyor> evet sonuna geldik. Geldik mi Feryal? Geldim. Gelmişiz. Efendim e, elma da Türkçe e, alma da deniyor. Aslında elle alınan şeyden e, olduğu. Yani e, Eyüboğlu'nun açıklaması böyle. E, de, Güzel, keyifliymiş. Ya. Evet. Peki Öyle o zaman mi? bu keyifli bilgilerden sonra programı bitiriyoruz. Ele alacağımız daha çok sözcük var sevgili dinleyiciler. Melis Arıtman Alp'e tekrar teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. kalın. Camus'la Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması.